Change your heart. Look around you. Adaptasyon Merhabalar Onur Mahir merhaba 28 Şubat 2012 Tekrar bir Skype ekranından Birlikteyiz Bu ee, bu jenerik şarkımız gerçekten şu an kulağıma takıldı. Everybody's is to learn some time. <gülüyor> ee, sanıyorum bu Beck'in versiyonu. Yani ilk başta Korgis diye bir grup yapmıştı bunu 80'lerin başında. Sonra Beck bunun coverını yapmış. Evet. Ve e, bir Michel Gondry filmi vardı. O neydi adı? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ha, bravo. Orada kullanmışlar. Sanıyorum o filmin Türkçe adı şeydi. <gülüyor> Şimdi hatırladım. Sil baştan. Gerçekten. Evet. Sil baştan. Bu Türkçe e, yaratıcı tercüme olayı devam ediyor mu hala? Filmi izleyip çevirme. Nasıl? Yani ben onu filmi izleyip çevirme olarak düşünüyorum hep. Hani filmin başlığını <gülüyor> birebir tercüme etmek yerine izleyip. Kendi yorumunla çeviriyor. Sil baştan gibi mesela. Tabi. Mesela o yani TRT zamanından kalan bir alışkanlık sanıyorum. Hı -hı. Onu yaparlardı. Birebir çevirmezlerdi. İçeriği içeriye bakıp ondan sonra ad koyarlar. Bence güzel bir yöntem. Birebir çevirmekten. Bu filme de uyumuş zaten. Sil baştan. <gülüyor> Acaba e, yönetmene de söyleseler miydi? Michel Gondrieu'ya mi? Evet yani belki o da beğenirdi yani. <gülüyor> Başka bir Michel aklıma geldi. Michel Hollabek diye bir yazar var biliyor musun? Hmm, Zannettim. Elementary Particles diye bir e, çok güzel bir romanı var da. E, ne oluyor o da? Temel Parçacıklar. Neyse. Kesin dinleyiciler arasında e, okumuş vardır çok güzel bir kitap elementary particles evet michelle'lerden başladık <gülüyor> 29 çeken bu şubattayız artık sene değil mi leap year <gülüyor> neredeyse buhar geliyor haberler birikti bu geçenlerde Geçen... yeni bir takvim önerisi olmuştu Onu ne dört gregorian dört takvim yerine başka bir takvim Evet şimdi bu artık sene olayını engellemek için bir araştırmacı takvimi değiştirelim diye ayları düzene sokmuştu. Onu istersen blogumuzdan paylaşalım bu artık senenin hatrına. Pek rağbet görmedi tabi insanlar çok düzen 29... sevmiyorlar yani. 29 Şubat'ta doğanlar <gülüyor> şey, <gülüyor> muhalefet etmiş ve bize ne olacak o zaman? 1 Mart'ta doğmak istemiyoruz. 28 Şubat'ta doğmak istemiyoruz. Evet. Şimdi istersen e, Google kısa bir haber turu yapıp sonra asıl konumuza geçelim. E, Google'la ilgili bir takım dedikodular var. Google'un Google X diye bir e, departmanı var. Bunlar böyle inovation yapıyorlar. Araştırma, geliştirme. Bu e, bir gözlük gibi bir şey çıkacağından bahsediliyor. Henüz tam olarak kesin bir şey yok ama e, çok ciddi paralar. Yani tabii şimdi borsaya rapor verdiği için bu büyük şirketler şu kadar yatırım yaptık, şu kadar e, yeni bir ofis kurduk falan filan gibi. E, Google'un da böyle çok ciddi bir yatırım hamlesi var şu anda ve ne olduğu yani buradan ne çıkacağı. Çok belli değil fakat dedikodular hani bizim de ara ara konuştuğumuz gibi bu dedikodular zaten şirketlerin de aslında haberi olan dedikodular olduğunu varsayıyoruz. Ee, bir gözlük gibi bir şey. Bir gözle... Gayet açıklayıcı oldu bravo. Şey... <gülüyor> yani 120 milyon Galiba... dolarlık elektronik testing facility yatırımı yaptığına göre... E... Yani burada e, ve de bir Google Goggles diye iyice telaffuzu da zor e, bir Head-Up Display aslında diye geçiyor. Ama yani, çok Head-Up Display tamamen kafamıza kask takıp gezeceğimizi falan zannetmiyorum. Bu zaten belli şu an piyasada e, bir takım ürünler var buna benzer. Mesela snowboard yaparken takılabilen bir takım cihazlar var ya da işte... Bicycle, yani bisikletle giderken takabileceğimiz bir takım gözlükler var. Normal şu an senin takmakta olduğun gibi bir gözlük değil de birazcık daha genişçe hani elektroniği de içinde barındırabilecek ee, bir ya gözlük. Göz. Gözlükleri mi? Clark Kent gözlükleri esas da. Evet. Şimdi söyleniyor. spekülasyon yapalım o zaman. Madem yapalım. fazla detay yok bu konuda. Detay şu bir saniye spekülasyona başlamadan önce detayı da söyleyeyim. Detay şu smartphone'ların özelliklerine sahip olacakmış. Yani bu ne demek oluyor? İşte GPS var. Efendim söyleyeyim. Yani SMS atılır mı? Bilmiyorum ama belki hani Siri gibi bir şey olursa onda da o da olabilir. Efendim söyleyeyim. İşte harita muhtemelen ya da baktığımız yerleri augmented reality dediğimiz gerçekliğin üzerine maplenmiş diyeceğim ama bilmiyorum doğru olacak mı. Gerçekliğin üzerine yapıştırılmış dijital bilgi gibi. Bir. Ya o zaman şey bir Robocop gibi. Aynen öyle. Aslında Terminator filmi bu konuda çok dönüm noktası bir görseldir sinema tarihinde. Hatırlarsak Terminator filminde Arnold bara girer ve de o andan o anda Arnold'un gözünden görürüz barı ve bütün insanları analiz eder yani işte bunun boyu şu kadar yüksek, üstünde şu var falan filan. Risk analizi yapar. Evet. Güzel. Yani demek ki seksilik dibe vuracak. Evet. Bilmiyorum acaba böyle bir. <gülüyor> Herkes bunlarla etrafta dolaşır. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kötü olabilir ya ilk zamanları. Şimdi sana ne deyince ben de bir düşündüm de. Ya ilk başlarda telefon da zaten çok kötüydü. Cep, cep telefonu. telefonu çok rezaletti ya. Yani 96-97'de yani. ilk cep telefonla insanlar konuşmaya başladığı zaman yani böyle durup bakardın ne yapıyor bu insanlar ya. Biz bunu dinlemek zorundayız diye. Sonra birkaç sene sonra sen de onlardan bir tanesi oldun sonuçta. Ama bir de görünüm ve e, kullanım şeyi olarak şekli olarak da çok kötüydü. Tuğla gibi bir şeydi yani. Şu iPhone inceliğine gelene kadar ya da ne bileyim şu anki sadeliğe gelene kadar nerelerden geçti yani insanlık? Bilmiyorum. Ben estetiğin o tarafını ya, kabul ediyorum senin e, görüşün de. O kadar kısa zamanda bu konuda şey olduk ki kabul eder olduk ki e, gerçek yani hayatımıza yaptığı bu bir... Rahatsızlığı hemen kabul olduk ve hepimiz onun bir parçası oluverdik. Evet. <gülüyor> Google çalışanı demiş ki bu konuda. Ne isme, demiş? açıklanamayan bir Google çalışanı tabii ki. Uh, you will be able to check into locations with your friends through the glasses. Yani Foursquare'de falan nasıl check-in var? Ya da Pet var, Facebook var artık. Check-in dediğimiz... Konsept her yerde var yani. <gülüyor> Gözlüklerden diyor ee, kayıt yapacaksınız. Buradayım, oradayım, yanımda şu var, bu var. İlginç yani ben ben şey açısından ilgiliyim bu konuyla. Ee, gözle nasıl bir interaksiyon olabilir? Onu merak ediyorum. EyeWriter diye bir proje ödül almıştı Ars Electronica'da. Ee, fiziksel olarak engelli olan insanların gözleriyle grafiti yapabilmesini sağlayan bir projeydi. Gözleriyle bakarak çiziyorlardı ve... Eyes detection zaten çok... E, önemli bir konu yani. E, bilgisayar... Bilgisayar algısı diye çevireyim. Bilgisayar algısı alanında. Gözlerimizi baktığımız yerlerin... Nasıl işaretleyebiliriz? Nasıl market edebiliriz falan. O ilginç olabilir benim için ama... Onun dışında bilmiyorum. Yeterli bir bilgi de yok ama... Büyük bir şey oluştu yani bununla ilgili. Google... Ee, telefonu yeniden şekillendirir mi falan Ne güzel. Sen pek ya heyecanlı bu... görmedim seni bu konuda. <gülüyor> Yok heyecanlandım. Gözlüklerinden memnun sandık kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> memnun oldum <ben. gülüyor> değiştirmeyi düşünmüyoruz yeni çerçeve falan düşünmem ya ben o robocop gibi zaten her gidiğim sosyal alanda ben de senin Terminator'ın gibi davranıyorum zaten hemen bakıyorum Doğru herkesi ölçüyorum tartıyorum kim kimdir Doğru, evet. kimden nasıl bir teleke gelir kimden hmm, iyi muhabbet çıkarma <gülüyor> <gülüyor> daha organik bir şekilde ediyoruz yani ya sonuçta e, hı hı. şimdi mesela bu yani Google kendi çok çeşitli alanlarda e, temsil eden bir şirketten bahsediyoruz. Yani bir konglomerat artık diye. Müthiş bir holding. E, bu araba olayını biliyorsun tabii. Hı hı. Hani kendi kendine süren araba da yapmak istiyorlar. Değil mi? Hı hı. Yani sonuçta bunun gibi projelerle her yıl bunun gibi bir Google projesi çıkacak ve bize böyle şey gibi gelecek. E, bilim kurgu gibi gelecek ilk başta. Ama bir tanesi hayatımıza Girecek yani. En azından bir tanesi girecek. iki tanesi girecek. Üç tanesi hmm. girecek. Yani bir şekilde hmm. bu şey var. Deneme yanılma var. Ve her proje illa devam edecek anlamına da gelmiyor. Zaten şimdi Google Maps yani artık o kadar alışık olduğumuz bir ürün haline gelmiş olmasına rağmen yani düşünebiliyor musun? Bundan 10 sene önce insanlar bütün dünyanın her yerini yüksek çözünürlüklü fotoğraf halinde cep telefonlarından görebileceklerdi. Bu zaten kendi başına bir bilim kurgu yani benim için. Yani e, cep telefonundan street view yaptığın anda her şey e, tamamen bilim kurguya dönüyor benim için. Olduğum sokağa telefonun içinden görmeye başladığım anda yürürken. <gülüyor> yani çok zaten aslında yani Maps mesela bence e, Google'ın en önemli ürünü. En önemli ürünlerinden biri. Yani hani aramayı arama zaten yani baş başına başka bir olay ama e, onun dışındaki ürünleri açısından Maps çok önemli çünkü çok başarılı çok ciddi dominasyon rakibi yok yani. ya ilk başta MapQuest çıktı biliyorsun yani evet. MapQuest Google'dan çok daha önce Google'da şeyi okumuyordu herkes MapQuest kullanıyordu 90'ların sonunda. sonunda evet, ama e, sonuçta sonra şu Google an geldi. piyasayı Hı -hı. şey yaptı yani bir anda evet. Allah şahit yani. Koyası hala var tabii devam ediyor ama. Hı hı. Ama yani demek istediğim... Senin söylediğin şey çok ilginç buldum. Çok doğru bir nokta. Ee, böyle projeler çıkacak. Hepimize science fiction gibi gelecek. Ama bir iki tanesi de ciddi olarak... ...hayatın içine entegre olacak. Yani bu gözlük işi de tutarsa... ...buraya yazıyorum yani. Gözlük işi tutarsa kimse şaşırmasın. E tabii yani artık yani... Nedir? Hayat dilimimiz boyunca handheld dediğimiz elle tutulan cihazlarla mı e, networklere katılacağız? Birbirimize ileteceğiz? Hayır. Her zaman olmayacak bu. Böyle küçücük tuşlara bak, basan dokunmatik veya değil böyle parmaklarımızla basa basa mı ileteceğiz? Hayır. Yani gözlükle buna aydırlar. Başka bir şeyle aydırlar. Ama yani elle tutulan cihazlar dışında başka cihazlara alışmamız gerekiyor. Başka ne var? Başka şu var. İki hafta önce yığın veri big data olayını konuşmuştuk. Ee, önemli bulduğumuzu söylemiştik. İnsanlığın dashboard'ı demiştik değil mi? Control evet enerjisi. gösterge panosu demiştik. Gösterge panosu demiştik pardon. Ee, bir haber var. Ee, Amerika'dan iki tane yatırımcı şirket grubu. Ee, Biliyorsunuz zaten hani artık bunu birkaç kere konuşmuştuk startuplarla ilgili olarak. Bunlar artık kişi değiller yani. Büyük şirket grupları yatırım yapıyorlar. <gülüyor> ve e, Axel Partners ve IA Ventures, iki farklı şirket, planlarını açıkladılar. Yani ne kadar yatırım yapacaklar, ne tür işlere yatırım yapacaklar. Toplamda 205 milyon dolarlık bir yatırım planı var. Ve bunun hepsini Big Data Startup şirketlerine yapmayı planlıyorlar. Ee, bunu hem böyle konunun üzerinde olduğumuzu birazcık da hatırlatmak için hem kendimize hem de dinleyenlere hem de e, bu işin ne kadar ciddi olduğunu bir kere daha görmemiz için Tabii. E, paylaşmak istedim. Ne, yani, hayır, en önemli ne düşündüğümü söyleyeyim. Hı. En önemlisi kime satacaksın bu bilgiyi ve bu tür bilgilerle e, e, ilgilenecek Kurum kuruluşlar, ister özel olsun, ister kamuya ait olsun. Bunlar çok büyük kuruluşlar olacak. Onun için buradaki rakamların, big data dediğim işyerdeki rakamların da büyük olması gerçekten bizi şaşırmaması lazım. Doğru. Yani çünkü alıcısı, yani sen ben değiliz, yani marketten almıyorsun bunları sonuçta. Sonuçta tabii kullanacağız fakat satın alacak ilk başlarda çok büyük kurumlar. Doğru ve özellikle yani şeyle ilgili olduğu zaman yani ulusal güvenlik gibi faktörler de işin içerisine giriyor yani o zaman da kesinle ağzı genişlemeye açılmaya başlanır ulusal güvenlikten bahsettiğin zaman hele Amerika Birleşik Devletleri gibi militarist bir ulustan bahsediyorsa Doğru. olacaktır çok güzel buradan hemen zaten bu haftanın en önemli online olmasına rağmen dünya politikasını ilgilendirdiğini düşündüğümüz ee, haberinden de bahsedelim. Wikileaks e, sanıyorum dün 27 Şubat evet 27 Şubat e, bir basın açıklaması yayınladı. Global Intelligence Files isimli yeni bir projeye başlattıklarını e, 5 milyona yakın inanılmıyorsam belge yayınlayacaklarını bu belgelerin çoğunun e, Amerika merkezli Stratfor şirketinin Stratfor bir think tank diye geçiyor ama e, bir strateji şirketi evet. bir üretme. Evet. Analiz üretme. Yani aslında evet. Big Data tamamen Stratfor'un alacağı bir şey muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> yani kim alır diyorsak ilk müşteri kim diyorsak Stratfor olabilir. Kesinlikle. Evet. Alacağı evet. ya da satacağı da olabilir. Satacağı yani. da olabilir. aynı. <gülüyor> Doğru diyorsun. Ee... Şimdi bunları bir, sanıyorum geçen yılın sonlarında bir durum baş göstermişti. e çalındı mı? Yani bir ana aramasında evet. içerisinde olduğu bir şey vardı. Evet. evet 2011'de oldu. Yani yeni tamam. oldu aslında o da. Bilmiyorum artık Anonymous ve Wikileaks bağlantı. Bir, bir şeyler dönüyor orada. Yani. Bir olaylar var evet. Evet. Çünkü e-mailleri Anonymous açıkladı. stratform web sitesinin hacklendiğini, sistemlerin hacklendiğini ve de 200 GBlık bir data çaldıklarını açıklamışlardı. Sonra bu olay böyle çok bir şey olmadı. Yani çok bir şeye girmedi çünkü işte ne bileyim iki set bir kredi kartı datası falan post edildi bir şeyler oldu ama evet. ama bundan hemen şey sonra çıkıyor. şey olmuştu Hayır yani başlarında Friedman diye bir adam var Hı -hı. bunun ben bir videosunu izledim yani bu işte bu kompromise adın söyleniyor yani bu e-maillerin çalınması Hı -hı. bunun olduğunu söylediler ve bütün dokümanlarını artık bedava hale getirdiklerini söylediler Demek ki bu bir kirlik olan bir şeydi bir şekilde sisteme bir sızma gerçekleşti. O anda tamamen bütün business planı iş planı şey üzerine kurulmuş, çok yüksek meblalarla insanları abone etmeye e, abone eden bir kuruluş. Bütün içeriğini beraber yayınlamaya başladı. Sonra da bu işte yeni Wikileaks haberi çıktı. Yani ana Wikileaks arasındaki bağlantının için herhalde çok önemli bir, ampirik bir Veriden bahsediyoruz burada. E, Stratfor hakkında birkaç şey söyleyelim tabii. E, bir kere hani politik spektrum varsa hala <gülüyor> ve eğer iki <gülüyor> iki boyutlu düzlemde buna bakabilirsek Stratfor sağda. Hı hı. sağda. E, Zaten burada bile... Austin'da var. Austin'deler, var. Evet. Austin, Texaslılar. var. E, şey var denir burada işte. İşte ben Bo post doktoramı Harvard'da yaptığım için işte Boston'da 7 yıldır burada olduğum için çeşitli toplantılarda insanlarla konuşuyorum. Bunlardan bazıları da Harvard'da şey için gelmiş oluyorlar işte. Eskiden e e casusluk kurumları mı diyeyim işte. <gülüyor> CIA'de çalışan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onlarla konuştuğumuz zaman Arada bir çıtlatıyorlar yani sene sene öyle hatırladığım enstantaneler var yani sonuçta sahette CIA'den hiçbir zaman emekli olmuyorsun hı hı. hatta bir kere birisi iki kokteylden sonra şöyle bir şey söylemişti yani emekli olsan dahi evinde her zaman bir fax makinesi var hı hı. yani şeye bağlı olarak. Arada bir sana bir fakslar geliyor. Şimdi Stratfor gibi düşünce kurumlarında bahsettiğimiz zaman tabii ki... Stratfor'da da zaten şey değil mi CIA emeklileri çalışmıyor mu? <gülüyor> Aynen öyle. Ee, şey gibi, emekli generaller gibi bizim televizyonlara çıkan emekli generaller gibi. Ee, her zaman iş var ya kardeşim size. Ee, İşin tarafı iş böyle bayağı bir data şeyine döndü ya. Yani zaten hep öyleydi ya. Hani derler ya mesela Abdülhamit çok büyük padişahtı. İlk muhbirliği o buldu, casusluğu o buldu falan. Bana de. sorarsan böyle bu e, e, datalar, cable'lar, file'lar falan o zamanlardan ortaya çıkıyor ya. E, Birinci Dünya Savaşı öncesi diyelim. Şimdi iş teknoloji çok ilerlediği için çok güzel bir şey oldu yani. Hakikaten tam böyle herkes çok kendi intelligence'ını kurabilir bir hale geldi. Aynen ben geçen programda diyordum herkes işte kendi cemaatini kuracak. Evet. Bu aynı zamanda işte casusluk, intiharçılık in için de geçerli. Evet. Ee, <gülüyor> <Bir> <gülüyor> ama işte bu kişi durumda mağir kimin hangi kiminle aynı yatakta olacağı çok ilginç. Yani burada teknolojistlerle generaller, işte düşünce kuruluşu sahipleri, işte Bilderberg'e katılan işte ne bileyim iş adamları yani çok ilginç bir Karma bir dünya oluşuyor burada. Hı hı. Ee, güç birbirini buluyor. Çeşitli birbirinden ayrı düşündüğümüz mecalardaki e, güç sahipleri esaslı birbirine yaklaşmaya başlıyorlar bunun sayesinde. E, kümelenmeler oluyor işte bunun gibi kurumlar. Solda da oluyor bunlar tabii. Hı hı. Fakat nedense sağdaki kurumlar biraz bir daha birbirine bağlı oluyor. Biraz daha gizci olduklarından mı acaba bilmiyorum. Ya da her zaman işlerinde böyle bir e, casusluğun ana yapısının bulunmasından dolayı mı işte Onu veya biraz... militer insanlar genelde sağa daha yakın oldukları için bilemiyorum ben kendi yorumumu söyleyeyim mi biraz ağır olmalı tabi söylemiyor ağır olsun boş <gülüyor> e, daha çok para yatırıyorlar yani daha daha iyi adamlara para yatırıyorlar daha daha masrafa giriyorlar bu tip işler için öyle mi öndeyiz bana öyle geliyor Soğukcular yani, alkole mi yatırıyor parayı yoksa? Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> Kitap falan alıyorlar. Çok yani. <gülüyor> <gülüyor> ya anlatabiliyor muyum? Şimdi hakikaten <gülüyor> bir arkadaşımız vardı. Amerika'da matematik okumuş. Bizden yaşça büyük. O bir anısını anlatmıştı da bu konuyla alakalı olduğu için paylaşayım. Ee, bir görüşmeye gidiyor işte matematik üzerine falan. Biliyorsun Amerika'da böyle... E cutting the edge noktalarda çalışan insanlar her zaman için işte ordunun defense kurumlarının vesaire, national security falan şeyindedir yani. Çünkü radarına girer, her zaman tabii onları yani kapmak sen, isterler. Tabii. Sen böyle dünyayı etkileyecek bir formül falan peşindeysen herkes tabii bunu hemen gelip kendi uygulamak istiyor yani. Nasıl ki işte Boston'daki robot research'ından bahsetmiştik, Amerika ordusunun desteğini yapmak. Ee, o böyle bir iş görüşmesine çağrılıyor ama hiç böyle bir şeyde yok yani hani e, military bağlantısı varmış gibi görünmüyor iş ilanında ama hani iş görüşmesinde ortaya çıkıyor ki öyle bir durum var. Yani hani böyle burada birazcık daha gizlilik yüksektir bilmem nedir falan filan hmm. diye hani e, imalı bir şekilde aslında durumu açıklıyorlar. Tabii yani kabul temiz etmiyor. kağıdı olmadan bu işi alamazsın gibi. Ha. Aynen sabıka kayıt istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama demek istediğim şey şu burada işi kabul etmiyor falan öyle bir insan değil. Ee, ama demek istediğim şey şu yani e, bunu ciddi yani, ino, birazdan daha detaylı da konuşacağız ama bence genelde böyle sağ merkezli ya da e, ne bileyim işte defans e, security güvenlik politikaları ordu vesaire vesaire gibi kurumlar için çalışan ya da o kurumların temel birimlerini oluşturan ya da stratejilerini belirleyen yerler, bu insan bulma, insanlara çok fazla para ödeme, laboratuvar kurma, yatırım yapma falan gibi şeyleri çok ciddi alarak yapıyorlar ve çok ciddi masraflar da yapıyorlar. Ben biraz bununa da ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü yani pratik önemli bir şey hayatta. Yani sağ, sağ ekip daha pratisyen yani hani laboratuvarı kurayım, yüz kişiyi hayredeyim, 200 bin dolar yıllık maaşı bağlayayım. Bakalım ne oluyor. Toplasınlar bütün datayı. <gülüyor> analizini yaparız. Yani anlatabiliyor muyum? Daha pragmatik görüyorlar. Yani daha pragmatik, daha ata pozitiv Evet. Aralarında pek böyle postmoderncileri barındırmıyorlar herhalde. Evet. Benim fikrim o yani biraz açıkçası. O yüzden birazcık daha örgütlü ve başarılı başarılı derken tırnak içinde başarılı oluyor olabilir. Güzel. Yani ben de bu konuda eğer bir fikir yürütürsem şu anda biraz e, tabii çok genel konuştuğumuzun farkındayım ama e, politik spektrumda sağa baktığımız zaman genelde biliyorsun işte vergilerin düşük olmasından bahseder, liberal ekonomiden bahseder. Fakat kamunun rolünü bazı alanlarda hala görür ve bunlardan bir tanesi de ulusal güvenliktir. Hı hı. E, ulusal güvenlikte hani para harcaması konusunda genelde e, sağdaki sahada, yani politikacılar, bürokratlar ve e, düşünce insanları bu konuda pek cilimi davranmazlar yani şeylerinde, diskorslarında. Ee, onun için işsizlik parasına gideceğine silahlara gitsin derler. Hı -hı. İşte şeye gideceğine e, tek ebeve, e, tek e, ne bileyim tek kişilik ailelere işte anne baba olmuyor ya bazen e, tek kişi çocuklara bakmak zorunda kalıyor anne veya baba olarak onlara para yardımı gideceğine bunların şeye, en yeni silahları alınamasını isterler. Onun için biraz özellikle Amerika Şablonu'nda beni şaşırtmadı bu. Hı hı. Yalnız şimdi bunu bir istersen bağlayalım. Hı hı. Wikileaks bunları yayınlamaya başladı. Hı hı. Tabii e, Friedman da buranın başkanı dedi ki ya biz artık materyallerimizi tamamen e, free hale getiriyoruz dedi. Hı hı. Tabii bunu der demez biliyoruz ki eskisi gibi içerik olmayacak. Yani hı hı. bir kere yani insanlara binlerce dolar <gülüyor> şey yapıp para alıp ondan sonra sağladığınız içeriği Bedava hale getirdikten sonra içeriğin kendisinde aynı kalması mümkün değil. Hı -hı. Ee, ne diyorsun? Artık şey yani sana şu soruyu sormak istiyorum. İster hani bu tür biraz politik nüanslı olsun, ister ilerideki e, iş dünyasında ne olabileceğine dair bu tür düşünce kuruluşlarının işte yüksek meblağlarla insanları abone etmesi olsun. Artık günümüzde bu iş modeli devam edebilir mi? Yani diyelim 500 bin tane şeyin var, abonen var onlara işte ne yapıyorsun? Yıllık 10 bin dolara newsletter'lar gönder, gönderiyorsun. işte Yılda 52 tane gönderiyorsun. Yılda 12 tane gönderiyorsun. Kaç tane olursa olsun. Bu tür bir iş planı artık bitti mi? Yani artık oradaki materyaller hemen birisi tarafından, vekil olsun başka bir kurum tarafından e, kamuya ait bir, getirin, ait bir hale mi getirilecek? Yani o tabii ki büyük bir ihtimalle bitmese dahi ciddi bir değişiklik gerektiriyor. Yani bu değişiklik iki yönde olabilir bence. Birincisi e, hani nasıl ülkelerin güvenlik politikaları varsa sayısal ortamda da güvenlik politikaları üzerine ciddi tartışmalar var. Yani internetten çıkabilirsin. Başka bir şey kurabilirsin mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani internete bağlı olmayabilirsin. Tamamıyla bir kapalı devre network kurarsın. Kendi kablonu dahi çekersin. Yani o, o derecede bir Ayrılıktan bahsediyorum. O zaman ona para verilir yine. Yani <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Çünkü oraya sadece e, hani gated community dediğimiz anahtarı olanlar girebiliyorsa o network'e fiziksel olarak da. E, o zaman o iş olur. Ama onun dışında internet ortamında olacaksa herkes e, o iş biraz zor görünüyor. Çünkü zaten hani çok uzun senelerdir yani bu işin dilemması orada yani bu güvenlik dünyasında olan insanlar zaten hackerlar. Yani hacker dediğin adam e, her zaman için 17 yaşında evinde oturan obsesif bir Rus çocuğu değil ki yani Amerika'nın en büyük şirketlerinde çalışan ya da çalışmış ya da çok ciddi derecede zekası ileri düzeyde olan, üniversitelerde okuyan, İnsanlar yani bunlar. Hani bunlar başka yerde, bunlar Mars'ta değiller yani. Bu insanlar olduğu sürece aynı ortamda her zaman için bir tehlike var. E bir de ikincisi de şu olabilir. Kişilerin hazırladığı raporlardan ziyade e, Big Data diyoruz ya biraz önce. O Big Data'yı eğer ki siz ilginç bir algoritma geliştirip o algoritmayı paylaşmadan ya da saklı tutabilip onun üzerinden bir raporlama sistemi geliştirebilirseniz o da satabilir gibime geliyor. O zaman yani satabilirlikten bahsettiğimiz zaman e, üye aldığın insanların yalnızca e, belli bir parayı ödeyip ödememesi değil. Belki de ne kadar güvenilir veya güvenilir olmadıklarına dair de bir e, karar Öyle verme mi? olacaktır. Doğru. E, tamam siz 10 bin dolar veriyorsunuz ama biz sizi üye olarak kabul etmiyoruz. Çünkü siz bizden değilsiniz diye Hı. bir cevap alabilirsin belki de. Ama yani Onur biliyorsun ben bu intelligence işleri gizli servis falan çok bilmiyorum ama. Bana mesela hissiyat olarak gelen şey, e herhalde bu WikiLeaks'e de bir bağlantısı vardır birilerinin yani bu şirketin içinden. Anlatabiliyor muyum? Hani hep öyledir ya filmlerde. İlla bir adam vardır yani. Hem Her zaman bir köstebek var diyorsun. Hem o tarafa çalışıyordur, hem bu tarafa çalışıyordur. <gülüyor> vardır yani öyle bir de. <gülüyor> Double agents. 5 milyon e-mail de kolay değil yani. Evet gerçekten. Ya yani onun analizi bile... Bakalım bilmiyorum ne olacak. Benim sadece bu konuda kapamadan önce söyleyeceğim, sana soracağım bir şey var. Kamun ilgisi nasıl olur sence? Ben çok düştüğünü düşünüyorum Wikileaks konusunda Kamu ilgisinin. Yani Assange orada kaldı falan. Hani bir sürü şey askıda yani. Adamın hayatı çok böyle bir garip bir yerde kaldı. Wikileaks bir taraftan çabalıyor yani hala devam etmeye çalışıyor bir taraftan bu değirmenin suyu nereden geliyor o da tam belli olamadı bütün kaynaklar kesildiği gibi ama adamların hala inanılmaz cayır cayır serverları çalışıyor bir böyle bir wikileaks garip bir yerde şu an N ne olacak çok kestiremiyorum açıkçası ben o tür e, gizliklerin devam etmesinin bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum fakat e... Kamunun ilgisini azalmasının nedenlerinden bir tanesi bir branding problemi var. <gülüyor> ee, <Güzel>. Ve <gülüyor> içeriğin sunulmasında da sanki içerik arasında işte 5 milyon e-mail, işte şu kadar data. Bunların arasında hiçbir hiyerşi yaratmıyorlar. Yalnızca bunu sunuyorlar. Sunulduğu zaman bırakıyorlar işte kamu değerlendirsin. Hangisi <gülüyor> bir diğerinden daha önemli bir telegram diye. Esas da bizim kurumlardan istediğimiz işin bir kısmını onların yapması. Evet. Bir tanesini işte nedir biz hayatımız boyunca manşetlere alıştık. Manşet olsun istiyoruz. Ee, bir sıralama olsun, bir hiyerarşi olsun. De ki bana bu bundan daha önemli de beni bir tarafa doğru kanalize et. Beni kanalize etmediğin zaman ben çok yüksek sayıda işte e-mail'la e telegram'la bunlarla karşı karşıya kalıyorum. Hangisi arasında nasıl seçim yapacağına dair bana güvenebildiğim bir kurumun ben elimden tutmasını istiyorum çünkü ben de amatör olarak bakıyorum yani benim de işim gücüm var değil mi hı hı. Bunu bütün hayatım bunları takip etmek için geçmiyor bence işte orada bu kurumun zamanla başka bir hale alması gerekecektir hı hı. Ee, işte nedense hı hı. E, bunu da yapması çok zor çünkü o zaman bir medya kurdu şu haline geç. aynen öyle evet. ya bence Wikileaks'in görevi o değil aslında o görevi gazetelere vermişti ama biliyorsun bir sürü gazeteyle papaz oldular Geçen en büyük işte Amerika Cable Gate olayında. Çünkü gazeteler belli şeyleri yayınlamadı. Önemli şeyleri. Bence burada bağımsız araştırmacıların ne bileyim işte data uzmanlarının vesaire devreye girip bu tip şeyleri analiz edip sunmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bence data analizcilerin bunları alıp e, paketleyip ya belki de aklımızda kalacak şekilde, hatrımızda yer alacak şekilde bunları yerleştirmeleri gerekiyor bize. Bunu yapmanın yöntemi de biraz cesaretten geçer yani. Bence diyeceksin ki işte kollarını şey <gülüyor> alacaksın, gömleğini sıyıreceksin diyeceksin. Alacağım ben bu datayı, buradan bir hikaye yaratacağım. Yani hikayenin yazılması lazım. Bunu yapacak insanlar da datayı analiz edeceklerdir. Evet. onun dışında da eğer bir tanesi diğerlerinden sıyrılıyorsa onu da ya medya kuruluşları yapacak ya bloglar yapacak. Yani bir şekilde e, bu aynılık, bütün bu hepsi, bütün bilgilerin birbirleriyle aynı olması beni rahatsız ediyor. Biraz onun için ilgimin azalması nedeni de odur. Hı hı. Bir tane daha haberimiz vardı galiba. Dördüncü bir haberimiz var mıydı? Dördüncü haberimiz... Aa, evet var. E, dördüncü haberimiz de şöyle bir şey vardı. E, bu hafta um, Adobe e, yeni çıkacak olan Photoshop'un, Photoshop cs6 ya da cs6 diyelim yeni çıkacak olan photoshop'un bir takım yeni videolarını falan yayınladı ee, çıkış tarihi henüz belli değil işte kimisi e, bu bahar ayında bahar aylarında diyor mayıs diyor kimisi e, eylül ekim diyor e, şimdi güzel tabi yeni softwareler çıkıyor her zaman için hani desktop uygulamaları vesaire e, blogumuzda da paylaşacağız. Photoshop'un şu anki sürümüne rakip olan bir web tabanlı bir editör, tamamen bedava. İşte aşağı yukarı neredeyse her şeyi yapabildiğiniz bir yazılım da var şu anda. Benim ilgimi çeken hani Adobe gibi büyük bir firmanın 18 ay sonunda ortaya çıkaracak olan bir çıkacak olan bir ürününün içinde bir özellik olarak mesela dashed line kesik çizgi özelliğini Photoshop'a <gülüyor> eklemiş olmaları. Photoshop'un 13. Evet. sürümündeyiz. Sanıyorum kesik 19... çizgi geldi. 1987'de ilk çıkmıştı Photoshop. <gülüyor> ee, bana yani dehşet verici bir video olarak geldi bu video. Çünkü e, ya yani bunu yapmak zorunda olmayabilir software onu bilmiyorum ama bunu bir future olarak 18 ay sonra yayınlanacak bir software <gülüyor> upgrade'inin bir future olarak 2012 senesinde gösteriyor olması Adobe'nin baya bir e, tılı yolda olduğunu görüyorum yani ben. Çünkü e, ne bileyim belli programlardır konuşuyoruz. E, o kadar da roket bilimi değil ya artık. Yani üzgünüm. Hani <gülüyor> 15 çocuk bir araya gelirler. Bir Photoshop yaparlar yani Adobe bütün marketi bir senede kaybeder öyle diyeyim. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden tabii ki biz e, Adobe'nin sınırlarının farkındayız. Yani dünyadaki bütün tasarım okullarıyla anlaşması var Adobe'nin. Hmm. Bu ne demek oluyor? Sen okulda Adobe Photoshop öğrendiğin için okuldan çıktıktan sonra da bir şirkete girdiğinde zaten şirkette %99.9 Adobe var. Yoksa da sen aldırıyorsun. E çünkü sen ona alışmışsın. Aldırıyorsun, onu yaptırıyorsun. Fakat ben çok ilginç haberler okuyorum son zamanlarda. E, Photoshop kullanılmadan yapılmış web siteleri. <gülüyor> Ve bu web sitelerinin Photoshop kullanılmadan yapılmış olduğunu söylemek de çok kolay değil açıkçası. Ama e, artık web teknolojileri çok ileri bir noktaya geldi. Ve özellikle piyasada tasarım işleriyle ilgili olarak bir sürü e, para... Web teknolojileri üzerine dönüyor. Yani Adobe'nin bu şu andaki yavaşlığı ya da vizyonsuzluğu diyeyim uzun vadede çok ciddi sıkıntılara yol açabilir kendisi için. Mesela Flash'ı da yani bırakması gerekiyor. Kesinlikle yani bitirmesi lazım. Başka bir şey getirebilir. Ona çok sevinirsin bence ama. E, vizyonsuz buldum. Çok garip geldi. Biraz nostaljik geldi Photoshop. Hepimiz için çok önemli bir program. <gülüyor> utandım falan hani böyle garip duygular hissettim yani o videoyu izlediğimde bloga da koyarız herkes izlesin yani kesik çizgi özelinde 18 ay sonra kesik çizgi erstende ilginç bir ki böyle kim kala <gülüyor> şimdi bu bahsettiğin konuda biliyorsun biz beşirici sermayeden bahsederiz değil mi <gülüyor> İngilizce human capital binlerce insan bu monopolle çalışıyor ve beşeri sermayelerin önemli bir kısmını bu monopolün ürünü üzerine kuruyorlar. Ve ondan sonra da işte biz yani eğitiminin bir parçası olan bu kurumu bir anda bırakamıyorsun. Bir tarafa bırakamıyorsun. Onun için e, piyasada e, kendine yer edinmesinin çok çeşitli şekilleri var. Yani anlaşmalar bunun bir parçası ama aynı zamanda kolay kolay gidememesinin nedeni de birçok insanın bu beşeri sarmayesi içerisinde Adobe'nin çok bir yer edinmesi. Hı hı. Onu ortadan kaldırırsan o zaman bu insanlar ne kalacak? Yani ne tür bir inovatif taraflarına inovasyonlarını satacaklar? O kolay olmayacak. Demek ki eğitim sistemlerinde de bence hani bir ile bir bu kadar fazla önem vermenin de ben ileri dönemlerde ne kadar handikaplar yaratabildiğinin farkına varmak lazım. Eğitim sistemi de o anlamda hani çok başarılı bir sefer olabilir ama bütün öğrettiği şeyi onun üzerine kurarsa bu insanları yani 3-5 sene sonra belki de kapabiliteleri yani kazandıkları kabiliyetlerin önemsiz hale gelmesini de sağlayacaktır. Yani evet. iyi eğitim kurumları bence bunu <gülüyor> görmeli. Onur yani ee, 2003 senesinde ders vermeye başladım. Önümüzdeki sene 10 sene olacak. Bana da garip geliyor yani şimdi düşüneceğim. Ama. Ee, her zaman için e, yazılım dersi verilmesine karşıyım. Yani yazılım dersi derken belli bir yazılıma bağlı bir eğitim verilmesine karşıyım. E, tasarım alanında değil her alanda karşıyım. Yani işte istatistik alanında da R vardır efendim söyleyeyim, başka softwareler vardır biz SPSS, biz SPSS ya. vardır çünkü yazılım ya özellikle bu çağda artık karşıyım çünkü yazılımlar o kadar e, sorgulanabilir ve o kadar açık hale geldiler ki çok güzel bir şey aslında herkes evinde oturup kendi öğrendiği yazılımın eğer istiyorsa başka açık program ama dillerinin hepsi açık bence en güzel tarafı da bu zaten bu işin Oturup öğrenip kendi programını kendi SPSS'ini yazabilir insanlar. Bu zor bir şey değil. Kendi Photoshop'unu da yazar istiyorsa. Bence bu çok önemli bir şey ve o yüzden e, o devir zaten ya yani benim için hiçbir zaman var olmadı ama şu anda itibaren hiçbir zaman var olamayacak. Yani belli bir yazılıma bağlı eğitim tıkanmaya mahkum. Yani yok olmaya da mahkum. O yüzden e, bu hafta New York Times'ta çıkan makalede de e, bahsedildiği gibi asıl olan şey innovation yani aslında. Ne kadar yenilikçi, ne kadar e, konuya hakim ve de ne kadar yaratıcı ve de ne kadar kutunun dışından düşünen diyorlar ya, out of the box thinkers. Nasıl böyle adamlar yetiştiriyorsun bence bununla alakalı. Eğitim de ekonominin temel parçası, birimi olduğuna göre, temel taşı olduğuna göre ekonomik eğitim sistemi değiştiği anda, innovation'a dayalı bir hale geldiği anda, ekonomi de otomatik olarak çok daha farklı bir noktaya gitmiş oluyor. Ben böyle evet. düşünüyorum. Doğru. Yani mesela küçük çocuklara Lego oynatırlar ya, yaratıcılıkları gelişsin diye. Hı hı. Yani tamam güzel ama Lego dışında başka şeyler de oynatmalar lazım değil mi? Yani aynı zamanda ne yaparlar? İşte çamur verirler, bundan bir şey yap derler. Yani size verilen materyali siz nasıl dönüştürüyorsunuz? İnovasyon benim için odur. Hı hı. Inputla output, ile çıktı arasındaki ilişki ne yapıyor? Girdileri alıyorsun, bir, o, birlikte bir potada eritiyorsun. Bunların içinde kapital vardır, beşeri sermaye vardır, emek piyasası vardır, teknoloji vardır. Ee, yani eskiden tabii toprak vardı değil mi? Bunların hepsini birleştiriyorsun. Bir tarafta çıktı yaratıyorsun, output yaratıyorsun. Şimdi bu çıktığında olabildiğince yüksek olmasını istiyorsun şey yapıyorsun diyorsun ki işte çıktığımız bu kadar, bu ülke bu kadar üretti, kişi başına da bu kadar üretti diyorsun. E şimdi inovasyonun buradaki rolü ne? İnovasyon diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü hani kapiteli emeği, teknolojiyi bile yani böyle bir hani az, çok diye nitelendirebilirsin. Ama inovasyon, o sihir biraz bu bütün birbirinden farklı görünen ...birimlerin nasıl bir araya geldiği... ...nasıl hangi bir potada eritebildiklerini ...sağlayan bir şey. Yani diyor ki inovasyon, ...ben sana şunları verdim. Sen bundan ne yaratabilirsin? Bunu yaratmak için de bence... ...kişinin kendi içerisine dönüp... ...yaratıcı kabiliyetini... ...kullanmasının yanında... ...topluma dönüp... ...bu insanların neye ihtiyacı var diye de bakması gerekiyor. Yani sen... Bir, içine döneceksin, içine bakacaksın ve kendi dönüştürücü özelliğini keşfedeceksin. Aynı zamanda toplama bakacaksın ve bu insanlar ne ihtiyacı var? Bak, uyuyorlar, yemek yiyorlar, seks yapıyorlar. E tamam, başka nelere ihtiyaçları var? E, nedense hiç bit bitmiyor. Hmm. <gülüyor> e, bunu inovasyon sağlıyor. İnovasyon diyor ki, buna daha ihtiyacınız var diyor. Bu sizi daha geliştirecek diyor. Yani bize bir şekilde neyi istediğimizi söyleyen insanlar değerli olmaya başlıyor. Biz Daha onu bilmeden bizim neyi istediğimizi söylemeye başlıyorlar. Evet, onu Bunu da yani bir software programıyla falan yaratamayacaksın. Ya. Onun için evet. ben bu konuda sana e, oldukça sana katılıyorum. Onu bence e, yaptığın tespit çok değerli. Çünkü aslında bizim ihtiyacımız olan şeyi yapıp bize gösteren insanlar bizim işte toplumda inovatif dediğimiz kitleyi oluşturuyorlar. Çünkü biz onu gördüğümüz anda yani Butonsuz cep telefonu, yani herkes tabii ki konuya hakim olduğu için tipik örneği veriyorum. Çok sıkılmış olmamıza rağmen. Üzerinde hiçbir buton olmayan cep telefonunu biri yapıp bize gösterdiğinde onun ne kadar önemli bir şey olduğunu daha iyi anlıyoruz. Biri bize anlattığında değil, yapıp gösterdiğini anlıyoruz. Ama o insanın onu bize yapıp gösterebilmesi için bence doğru soruları sorması gerekiyor ve doğru soruları sorabilmek için de daha farklı bir eğitim almış olmak gerekiyor yani. Evet, tabii mağir günümüzde sanıyorum 2007 yılıydı David Weinberger diye bir yazar var. Yazdığı kitabın adı da, dur hemen çevireyim. Her şey muhtelif. Everything is miscellaneous. Yani çok kısaca sana özetini vereyim. Kitap Diyor ki işte kütüphanelerde D'ye diye bir sistem var. Nedir? Çeşitli kompartmanlar var. Kitapları onlara göre söylüyorsun. İşte bu şu kitabıdır. Bu tarih kitabıdır. Bu bilim kurgu kitabıdır. Şimdiki dünyada diyor her şeyin türlü türlü olması, her şeyin muhtelif olması kategorilerinin önceden yer almadığı bir dünyada biz varız. Kategorileri yaratan bir dünyadayız. Yani onun için siz bir şey yaratacaksınız. Ondan sonra da, e, daha önce yaratılmış bir kategoriye o tamamen girecek diye bir şey beklemek yanlış. Yok çünkü öyle bir dünya yok. Belki 20 yıl önce vardı ama artık yok. Evet. Yani çünkü burada e, önemli olan şey bence birazcık senin dediğin gibi e, tanımlamayı da yapabilmek artık hepimizin elinde. Yani tanımlanmış başkaları tarafından, politikacılar tarafından ya da bilim adamları tarafından, akademisyenler tarafından X ya da Y bir grup tarafından yapılmış tanımlamaların içerisine kendi işimizi ya da kendi projemizi oturtmak yerine... ...gerçekten tamamiyle yeni bir tanımı da dünya literatürüne kazandırabileceğimiz bir devirde yaşıyoruz. Ee, hatırlarsam... Ve tanımlar karmalaşıyor, tanımlar evet. birbirine karışıyor. Yani yalnızca her şeyi sıfırdan yaratıyorsun değil, birbiriyle alakasız olan şeyleri bir anda koymaya başlıyorsun. Yani tarihle birim kırığı birlikte olumaya başlıyor. Hı -hı. Şimdi istersen bu e, konuşmamıza e, ilham olan makaleden birazcık bahsedelim. E, Bell laboratuvarlarından bahsediyor aslında New York Times makalesi. E, Bell laboratuvarları çok ciddi bir kurum. yani Aslında bütün şu anda dünyada e, kullandığımız teknolojiyi tamamıyla kökünden değiştirmiş. E, yeniliklere imza atmış bir kurum. Sanıyorum çoğumuzun da haberi yoktur. Yani açıkçası ben de bu kadar çok şeyin Bell laboratuvarlarında yapıldığını bilmiyordum yani. Yani Ne bileyim işte hani birkaç örnek vermek gerekirse e, Bell laboratuvarındaki bilim adamları Unix ve C programlama dilini geliştiren insanlar. Aynı zamanda e, ilk fiber optik kabloyu bulan insanlar. Yani bu Zaten bu üçü çok fazla şeyi değiştirdi. Ama onun dışında işte ne bileyim lazerin ilk testinin yapıldığı yer burası falan. Yani böyle inanılmaz yani teknolojinin şu andaki durumunun çok çok öncelerinden ilk bebek adımlarının atıldığı yer ve de makalenin hani başındaki giriş benim için ilginç olmuştu. Çünkü e, tabii ki yani Amerika şu anda Apple, Microsoft, Google, Facebook bütün innovation odaklı şirketler tarafından şu anda dünyaya, dünya teknolojisine hükmediyor. Ee, ve de Obama'da en son konuşmasında e, topluma seslenirken e, icraatın, içinden, icraatın içinden konuşması diyelim. Evet, ulusa sesleniş konuşması. <gülüyor> State of the Union address. Ee, onda dedik ya, Amerika her zaman innovation ...innovation ile ilgiliydi dedi yani. Amerika'nın olayı odur dedi. Ve bence çok doğru söyledi. Çünkü hani bu bittiği anda bana sanki birçok şey çöker gibi geliyor burada ve onun bitmemesi çok önemli bir şey. Bu e, yenilikçi ya da işte innovation temelli ekonomi nasıl bir şey yani bu nasıl dönüyor bu konuda belki sen bizi birazcık daha aydınlatabilirsin. Ya Türkiye böyle bir ülke olabilir mi? Benim ilgimi <gülüyor> çeken soru o. Onu sorayım yani direkt. Kısa keseyim. <gülüyor> Biliyorsun Türkiye eğer Türkiye'de Bell Labs'ı bir şekilde andıran bir kurum varsa o da silahlı kuvvetlerde herhalde. Eee <gülüyor> silahlı ha, kuvvetler. Assessor var, ha, sen sen var tabii. E... Şimdi yani Bell Laboratuvarlarına baktığımız zaman da zaten hani interneti kim buldu? Büyük ihtimalle Pentagon ve Bell Laboratuvarlarıyla ortak çalışmalarından bir yerde bulundu. Ee, i̇novasyon ekonomisi e, e, orijinal modellerde esas da, e, inovasyon işte yalnızca teknoloji içerisinde yer alıyor. Ki büyüme modellerinde teknoloji bile çok yenidir. Yani bir ülkenin büyümesini ne sağlıyor diye baktığımız zaman teknolojiyi bile artık hani bu geçen programda da söylemiştim galiba diğer e, e, diğer e, üretim bilimlerinden açıklayamadığımız şeyleri teknolojiye bağlardık. Onun için bekleme ki hani, ekonomide inovasyonun ne olduğu, e, ne tür büyümeyi sağladığı hem şirket anlamında hem e, ulus devlet anlamında çok bilinen bir şey değil. Yani bir sihir var gerçekten de biz de bilmiyoruz. Bakıyoruz işte bazen eğitim seviyesi çok yükseliyor bu ulusta. İşte sağlık seviyesi çok iyi. Kapital de girmiş. Ya büyüme gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor diye birbirimizi sormaya başlıyoruz. İşte dataya biraz daha sıkıca bakmaya başlıyorsun. Sonuçta hani biraz objektif, biraz subjektif ama bir şekilde bir çıkarsama yapıyorsun ve çoğunlukla e, bu bir şekilde bir yerinden inovasyona dayanıyor. Yani sen eğitim seviyesini de yükseltebilirsin. Okulda kaldık işte 4 artı 4 artı 4 yaparsın. Üstüne bir tane daha 4 koy istersen. Yine de o ülkede eee inovasyonu sağlayamıyorsan demek ki burada bir hani bir tıkanma olacaktır. Yani büyümeyi gerçekleştiremeyeceksin. Diğer ülkelere yeni ürünler satamayacaksın. Peki inovasyon ne, ne sağlıyor? İşte iktisatçılar o konuda fazla hani çok fazla bir şey söyleyemiyorlar. Biraz hani bu sosyal bilimlerin konusu yani biraz daha karma bilim konusu bu. Çünkü hani psikologlar bu konuda bir şeyler söylüyorlar, sosyologlar bir şeyler söylüyorlar, politika ilimcileri. Hep birlikte inovasyonun ne olacağını anca birlikte karar verebiliyoruz. Ben kısaca sana şunu söyleyeyim. İnovasyon teknolojiyle aynı şey değil. Kesinlikle. Teknoloji ve inovasyonu aynı potada eritmek çok yanlış. Ve bu yanlışa bazen özellikle politikacılar bu yanlışa çok kolay düşüyorlar. Onun için orada bırakacağım. <gülüyor> Diyeceğim ki inovasyon kelimesini bence teknolojiden biraz daha ayrı bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. ...sana sorayım... ...nedir ikisinin... ...yani... ...inovasyon, inovasyon ve, ve teknoloji... teknoloji arasındaki fark Hı -hı. nedir? Ee, biri aslında... ...senin açıkladığın şekilde... ...düşünürsek... ...yani input ve output dedin ya... ...bence... ...innovasyon... ...bir girdidir... ...teknoloji de bir çıktıdır... ...yani... <gülüyor> ...innovasyon olmadan teknolojinin var olması... ...söz konusu değil... Ama e, innovation olmadan bir takım şeyler teknik olarak var olabilir. Yani belli teknikler birleşebilirler, başka bir şey ortaya çıkartabilirler. Fakat anladığımız anlamda devrimsel nitelikte bir teknoloji innovation olmadan var olamaz. Innovation nasıl var olur diye düşünürsek, bana sorarsan, bir kere zaten kelimenin içinde. Yani etimolojik olarak innovation'da Latin kökeninden geldiği için innovatus. Yani into new. Going into something new. Eğer hakikaten gerçekten yeni bir şey ne nasıl oluşuyor hayatta? Yeni. Yani hiç var olmamış bir şey ya. Çocuk gibi mesela. Çocuk da hiç ortada yok ya. Sonra oluyor mesela. Hani o nasıl oluyor? Tabii ki bir takım. <gülüyor> Mucizevi bir şey yani. Bir sürü bazı girdiler lazım evet. Bazı girdiler lazım. Ama mucizevi bir durum var ya ortada. Hakikaten böyle mistik bir şey var. Yani tam sırrını da çözemediğimiz bir şey bilimsel olarak. Tabii ki biliyoruz nasıl olduğunu ama yine de çocuğun nasıl görünceye bilmiyoruz yani. Aynen onun gibi yani. Hiç böyle daha önce görmediğimiz bir şeyin oluşması bence ancak çok ciddi bir felsefik backgroundla oluşabilir. Yani ciddi felsefe yapmayan, yani felsefe yapmak giderken illa felsefe tarihi okumasından bahsetmiyorum insanlar Ama yaptığı işi, işin felsefesini, işin tarihini S sorgulayıcılık diyorsun. Sorgul da. Sorgulayıcı bir şekilde yaklaşmadan yeni bir şeye ulaşmanın e, yöntemi olduğunu düşünmüyorum. E yani o yüzden bir işin e, uygulamasını iyi yapıyor olmak Hatta ultra, makine düzeyinde yapıyor olmak çok faydalı bir şey hayatta. Çok iyi bir şey. Ama sorgulayıcı bir karakteri yoksa, sorgulayıcı bir vizyonu yoksa, bir şeyin yeni olarak diğer eski ya da var olan şeylerden ayrılabileceği bir noktaya getirebileceği bir düşünce yapısı yoksa, o insanın, o bilim adamının, o teknoloji üreticisinin e, inovasyonu yaratamıyor. Yani bunun bence formülü... Zaten herhalde biri bulsa... E, inovasyon nasıl... Hani inovatif insan nasıl yetişiyor diye... Onun formülünü biri bir bulsa... E, bayağı olay olur yani. Ama tabii ki belli fikirlerim var açıkçası. E, bir kere rahat yaşaması lazım o insanın. Hayat derdi olmaması lazım. Yani o yüzden bu laboratuvarlarda... Çok ciddi yatırımlar var, paralar var. İnsanlar... iki sene çalışıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Yani... Sen o adama taksiye binse o adam dese ki ne yapıyorsun? İki senedir laboratuvarda çalışıyorum. Ne yaptın kardeşim iki senedir? Deniyorum deniyorum olmuyor dese mesela herif. Bunun için mi sen 400 bin dolar kazandın iki senede diye taksici? Boğazlar yani o herifi. Herif her sonuçta 10 <gülüyor> dolar, 10 yani, dolar kazanıyor. Anlatabiliyor bu, muyum? Yani... Anlıyorum ama ben seninle aynı fikirde değilim. <gülüyor> ee, bunun hani değişmez bir kural olduğunu düşünmüyorum kesinlikle haklısın. Bu önemli bir şey olabilir ama değişmez bir kural değil. Çünkü bazen inovasyon dediğim şey çok zor koşullardan da ortaya çıkabilir. Tabii. Yani onun için ikisi de gerçekleşir. Bir şey söyleyeceğim Hayır Bu da senin inovasyon ve teknoloji arasındaki farktan bahsetmenden aklıma geldi. Bu da bir, özellikle ben ulus devletlere baktığım zaman nedir onları çekici hale getiren? Yani Nasıl para kaymaya devam ediyor bazı yerlere? Neden insanlar oraya gitmek istiyorlar? Neden orada çalışmak istiyorlar? Neden kapital kendi orada buluyor? Baktığın zaman bir şeyin bulunduğu yer hala çok önemli. Yani buluşun ilk yapıldığı yer. O çekiciliği o sağlıyor. İnsanlar uygulamanın iyi nerede olduğuna illa bakmıyor. Özellikle yaratıcı insanlar bu nerede bulunmuş ya? Ben de oraya gidip orada çalışmak istiyorum. Ben de bunun gibi başka bir şey bulmak istiyorum diyor. Kapital de öyle diyor ki. Ben bunun bulunduğu yere gideyim ki en iyi, en fazla sene sonunda şeyi e, e, paramın karşılığını orada alabileyim diyor. Doğru. İlk olan yere gideyim diyor. Yani onun için uygulamayla bulma arasındaki fark da biraz o. Çekicilik anlamında, uzun vadeli çekicilik anlamında kesinlikle inovasyonun olduğu ülkeler veya bölgeler, ülke içerisinde bölgeler, şehirler diğerlerinden bir parça farklı olaraktır. Hı -hı. Oraya hem para kayacaktır hem de yaratıcı insanlar kayacaktır. Doğru. Bu Silikon Vadisi ruhu meselesini tartışmıştık. Biraz onunla alakalı. Silikon Vadisi ne var yani? Silikon Vadisi doğası mı güzel? Yok rezalet bir yer. Evler mi çok güzel? Hiçbir şey güzel değil. Ruh var ama. insanlar oradalar. Evet. Yani o yüzden e, söylediğinde çok haklısın. E, ama gerçekten yani benim düşüncemde hani, bir big data meselesi çok önemli. Yani bu ülkeler açısından da önemli, şirketler açısından da önemli, bu data-oriented society diyebileceğimiz belki de bu gelecek yakın zamanda olacak olan şeyler. Bu bir, bu bir genel olarak gidişat ama inovasyon toplumu olmak, yenilikçi toplumu olmak, yani dünyanın ilk 10'unu, 15'ini her zaman için bu belirleyecek gitme geliyor. Öyle yani son... İşte hani Amerikan modeli inovasyon çıktığından beri Amerika zaten yani işte. Hani bakıyorsun ne bileyim ben profesyonel olarak da şu an bununla ilgili belli konularda çalıştığım için görüyoruz yani bütün indicatorlar önümüzde. Hani rakamlar önünde yani niye bu şekilde? Düşünüyor yani insan ve büyük ihtimalle de gerçekten e, bu yenilikçi modeli ekonomiye entegre ettikleri için diye düşünüyorum. Evet. Ben, benim bu konudaki son e, düşüncem hani illa çok elli tuturlu olmayacak. Biraz e, havada uçmasına izin vereceksin. Hı -hı. E, fakat diyeceğim ki hani baştan sil baştan dedik ya Hı -hı. programın başında. Bence inovasyonun uzun vadede olması için bu sil baştanların sisteme entegre edilmesi lazım. Yani sıfırlayabilmesi lazım insanlar. Doğru. Böyle geçmişin o Kokulu o yükü devamlı sırtındaysa eğer ve devamlı böyle kulağında çınlamaya devam ediyorsa yani değişmez kural bunu öne sürmüyorum ama gerçekten inovasyon için zor olabilir. Ya yani buradan kaçıp kurtuluk anca bir inovasyon yapabilirsin. Çünkü devamlı bir sıfırlama varsa bu demektir ki senin işte biraz önce etimolojisinde verdiğin gibi kelimenin etimolojisi. E Kökünde verdiği gibi yani hep yeni bir arama. Eskiden yeniye doğru gitme. Hı hı. Hangi ülke bunu başarırsa, hangi bölge bunu başarırsa o zaman daha in inovatif bir ülke olacak. Daha inovatif bir bölge olacak. Hı hı. Ee, onun için hani ileriye baktığımız zaman, Türkiye'ye de baktığımız zaman da belki biraz kulağımızı küpü olsun bunlar. Nasıl sıfırlayabiliriz? Hı hı. İlla işte şanlı, şu şanlıdır, bu güzeldir, buramız harikadır, şu değil de Sıfırlayabiliyor muyuz kardeşim? Yani geleceğe öyle bakabiliyor muyuz? Sanki geçmişimiz yokmuşçasına davranabiliyor muyuz? Onur çok güzel konuştun. Bu konuşmanın etkisini arttırmak için hiçbir şey söylemeden programı bitirmeyi öğreniyorum. İstiklal maaşıyla bitirelim mi? <gülüyor> Neden olmaz. <gülüyor> <Gülüyor> Yok ama gerçekten son bir şeyler ekleyeyim ben sonra da bitirelim. Uzattık yine. Evet bence de çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani yeni bir güne uyanalım yani bir hiçbir şeyimiz yokmuş gibi, hiçbir olanları da unutup ne ne yapabiliriz ya? Gerçekten inovatif olarak ne yapabiliriz? Hayatımızda kendimiz için ya da yaptığımız işte, iş yerinde. Bunu birazcık düşünmek gerekiyor gerçekten. Yani eğlenmek altında... için ya. illa karnımız doyusun diye değil. Eğlenelim yeni bir şey yapalım. <gülüyor> i̇lla hani bundan dolayı şu parayı kazanacağız şunu yapacağız değil. Bununla ilgili de çok güzel bir makale var ama galiba onu bir sonraki ya da iki sonraki programa saklamak istiyorum. İlla Anlaştık. eğleneceğiz de karnımız doyacak değil dedin ya o yüzden aklıma geldi. Tamam o zaman. <gülüyor> teşekkür ediyorum Onur. Hayır ben teşekkür ederim. İyi Gerçekten geceler diyorum güzeldi. sana. Ee, önümüzdeki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.